Bağımsızlar Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel ve Sarp Keskiner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 Bağımsızları Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızlar.org adresinde bulabilir. Infoet bağımsızlar.org adresinden bizimle iletişime geçebilir ve Instagram'da da bizi bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Gülsel İbaki, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta pandemi sürecinde İzmir'de psikocoğrafya kavramı ekseninde yaratıcı üretim için bir araya gelen bir sanatçı inisiyatifine konuk ediyoruz. İzmir Poetik'ten sevgili Pınar Boztepe Mutlu ve Aslan Güçlü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, öncelikle ben çok yakından takip ediyorum. Bir de söz konusu e, olan Türk'ü coğrafya kavramı olunca benim de ilgi alanım. Ee, Çalışmalarınızı çok e, merakla takip etmiştim. İlk çalışmanız gezintiler zamanıyla başlamıştı pandemi döneminde. Öncelikle nasıl bir yere geldiniz? Nasıl ortaya çıktı bu? Ee, biraz ondan bahsedebilir misiniz? Bunlar seninle başlasak. Gezintiler zamanı bize anlatsan. Tabii ki. Tabii um... ki. Biz e, İzmir Poetik olarak e, pandemi sürecinde İzmir'de psiko-coğrafya kavramı ekseninde yaratıcı üretim için bir araya gelen bir sanatçı inisiyatifiyiz. E, bu şekilde motto'muz böyle e, yola çıktık. E, Kasım 2020 yılında faaliyete geçtik. E, İnisiyatife bağlı isimlerden bahsedeyim biraz. E, Profesör Dr. Pınar Bol, e, Simber Atay, Aslan Güçlü. Ee, Zeki Burcu, Sevgili Nezaketlikin, Gözde Yeni Pazarlı, Melih Elhan, e, Nilay Ulu, Ahmet Elekdağ, e, Didem Erişkin, e, 10 kişilik bir grup. E, 2020 yılında hemen pandemiyle birlikte, pandemi süreciyle birlikte faaliyete geçtik. E, faaliyete geçişimizi takiben e, gerçekleştirdiğimiz ilk projemiz e, pandeminin psikocoğrafyası e, çerçevesinde gizlintiler zamanı başlığıyla e, Ocak ayı gibi e, gerçekleştirmeye başladık. Onun öncesinde grubun bazı e, Üyeleri başka port İzmir gibi e, Trüyen ya da e, farklı sanat faaliyetlerinde bir araya gelmiştik birbirimizi yakinen tanıyorduk farklı disiplinlerden gelen e, sanatçılar yazarlar ve e, yine farklı disiplinleri e, ortaya çıkaran isimlerdi. Bununla birlikte dizintiler zamanıyla birlikte proje oluşturma sürecini belirledik. Şu şekilde gerçekleşti mesela 60 günlük yaklaşık 60 günlük bu süreçte Ocak ayına kadar bir günce ya da bir zaman çizelgesi çerçevesinde her belirli günün bir görsel karşılığını oluşturma yoluna gittik. Geriye kalan boşluklardaysa yine farklı dışa vurum araçlarıyla projeye dahil ettik o süreci. Bunlar mesela yazılsal üretimler ya da ifadeler gibi dışa vurumlar oldu. Evet. Genel çerçevede fotoğraf temelli bir yolculuk. Aslında her birimizi bir araya getiren şey fotoğraf oldu. Ee, ama bununla birlikte farklı bir e, yola girdik e, ve destekleyici araçlar kullandık. E, genel olarak bunlar işte fotoğraflar, e, küpürler, e, buluntu nesneler, e, alıntılar, e, aforizmalar, bağlı bulunduğumuz manifestodan satırlar, e, psiko-coğrafya ögelerini barındıran e, sayılar, harfler, e, kolajlar, e, bir takım bu, bu tarz e, araçları ifade sürecimize dahil ettik. E, tabi bu süreçte en çok faal olduğumuz yer Instagram hesabımızdı. E, gezintiler zamanı perspektifiyle yola çıkışımızda yine öncesinde Portizmir gibi projelerde bulunduğumuzda yaptığımız gibi Flanör, flanöz, yürümek, yürüme eylemi e, bu türden e, yaratıcılık stratejilerini bir araya getirmekti. E, yine böyle planör ya da flanöz gibi e, kavramları, kavramların psikocoğrafya ile olan kesişmelerini ve e, farklarını irdelemeye başladık. E, Psikocoğrafi pratiğin daha çok eleştirel ve dönüştürücü etkilerini, e, algılama biçimlerini e, ele aldık. Ve bu da bize farklı farklı yollar açtı. E, tabii o pandeminin yarattığı izolasyonla ya da karantina gibi kavramlarla e, yola çıktık. E, bir yandan da yine psikoloji coğrafi e, kratiğin, e, sanatsal faaliyetin e, öznel anlamda keşfi, e, iz sürme, Geçmiş ya da gelecekten bir takım böyle somut ipuçları çıkarma gibi e, desteklemeleriyle e, bu süreçte e, devam ettik yolumuza diyebilirim. Burada bir şey ee, araya girip bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bu e, sonuçta sanatçı inisiyatifinin ortaya çıkması hani pandemi süreciyle birlikte gerçekleşiyor ya. Evet. E, Peki bu yapı ortaya çıkarken ilk sizi tetikleyen şey bu dönemde pandemi yani bu olağanüstü dönemde bir şeyler üretmek ve ortaya koymak mıydı? Ee, yoksa hani ya da o üretim değil de hani sanatçıların o tetikleyici bir üretim gücü müydü yani bunu? ortaya çıkaran nasıl oldu? Bunu merak Hadi belki e, o sessizlik zaten öncesinde ortak paydada buluştuğumuz pek çok projelerde bir, bir araya gelmiştik. Ama pandemi sürecinin o sessizliği ya da e, psiko coğrafya ya da flanörlük eylemiyle birlikte hani rahat hareket edememeyen kontrolü e, sağlayamaman ya da kontrolü ele alma çabası bununla birlikte biraz da tetik tetikledi dediğim gibi. Ee, psiko coğrafyanın ya da gizintinin farklı bir boyutuna geçmek istedik. Ee, alternatif bir takım üretme yolları üretmek istedik. Ee, bir arada ortak paydada buluşacağımız isimleri de e, ele alarak e, yolumuza başladık diyebilirim. Biraz... Yani aslında şey oldu, galiba, hani biraz da tesadüf oldu. Pandemi olmasaydı da biz böyle bir... E... Yolda girerdik diye anlıyorum bunu söyledikleri. Tabii ki, tabii ki. Evet, girerdik. Ee, o isimler yine bir şekilde bir araya gelirdi. Bunu biliyoruz. Sadece o pandeminin, o karantinanın e, tedirgin edici, sessiz boşluğunda biraz e, herhalde birbirimizi kesişti. Bir yollar ve birbirimizi bulduk gibi oldu. Hani isimler çok da birbirine uzak isimler zaten değildi. Sadece bizi bir araya getirdi pandemi evet. diyebilirim. Evet. Peki... E Teşekkürler. Ben aslında tabii burada direkt hani dinleyiciler için şöyle belki bir psiko coğrafya yapabilirim <gülüyor> diye tabii. düşündüm. Ee, nedir mesela psiko ya? Psiko -coğrafya. ya şöyle bir giriş yapabiliriz. Mesela insanın e, coğrafya ile ilişkisi ve çevresel algısının e, mekanları nasıl e, tanımladığına yönelik bir araştırma kapsamı ya da deneyimin ve gözlemin bireysel bir ifadeyle e, aktarımı ile ilgilenen bir pratik diyebiliriz. E, 1955 yılında Hüldebo aracılığıyla sitüasyonistlerin güçlendirdiği bir kavram. Ee, sonrasında pek çok disipline ya da haritanın pek çok formuna zihinsel ya da bilgisel harita uygulamalarında da sıklıkla rastlanıyor. Belli başlı e, bağlı bulunduğu kavramlar var. Derive ya da drift kavramlarıyla nitelenen işte sürüklenme, sapma, yön değiştirme, kaybolma bu eylemleri barındıran topografyanın e, duyusal ifadesini e, kartografik ya yerleştiren. Ee, öncelikle tasarıma yönelik bir deneyim gerçekleştirmeye imkan sağlar. Ee, bu türden bir pratik. Ee, tabii öncelikle sanatsal kaygılar göz önünde bulunarak ortaya e konmuş bu kavram. Ee, giderek biraz daha sosyopolitik e siyasi ortamdan etkilenmiş ve kent hayatını e dönüştürmek için e kullanılmaya başlanmış. Tabii şu anda e özellikle son 15-20 yıldır farklı farklı müzikten tutun edebiyata, farklı farklı disiplinleri etkileyen, serbestlik, özgürlük alanı sağlayan son derece etkili bir yaratıcı, pratik diyebiliriz coğrafya psik için. Evet, yani kısaca aslında bir e, sanatçıların deneyim aktarımları kentsel mekanda diyebiliriz ee, peki şimdi Aslıhan'a sormak istiyorum. Ya yani aslında biraz bununla devam ederek ve ikinci projenize de bağlayacağım biraz. Ee, hani yapı olarak nasıl çalıştınız? Yani bir sanatçı inisiyatifi olarak bir kavramsal çerçeve üzerinden buluştunuz ve üretimlerinizi gerçekleştirdiniz. Ya öncelikle e, nasıl çalıştığınızı merak ettim. Tabii bağımsızlar olduğu için de program hı hı. birazcık nasıl çalıştınız. E, o dönem online e, bu Zoom toplantılarına çok alışmıştık. Bunun e, belki e, avantajlarını gördük. E, bir onu soracağım e, Aslan sana. Bir de mesela bu Gezintiler Zamanı'nın sergisi gerçekleşti mi? E, yanlış hatırlamıyorsam bir online sergi vardı. Bir de ona, ondan hı hı. bahsedip diğer projelerde... E, konuşabiliriz. Tamam. Ee, şöyle başladı aslında e, karantina ya da Covid süreci başladığı andan itibaren hepimizin bu izole olma durumu e, öncelikle bir kendimizle yüzleşmemiz bir kısıtlılık hali vesaire gibi bazı e, kavramlar üzerine düşünmemizi sağladı. E, tabii bunlar öncelikle kişisel olarak, önce bireysel olarak gerçekleşti ve tabii ki e, o kısıtlılık halinde Bizim imdadımıza Zoom ya da bu tarz görüntülü toplantılar yetişti. Açıkçası bir araya gelerek bu durumdan nasıl sıyrılabileceğimiz ya da bunu nasıl verimli bir hale getirebileceğimiz üzerine bizim de özellikle İzmir Politik olarak toplantılarla bu kavramlar üzerine düşünerek, tartışarak geliştirdiğimiz bir proje oldu aslında Gezintiler Zamanı. Yani aslında birbirimizden bağımsız olarak e, her gün düzenli olarak Pınar'ın da söylediği gibi bir arşiv çalışması yani bu pandeminin aslında arşivini e, kendimiz tutmaya başlamıştık. Dolayısıyla da bu e, toplantılar sayesinde de aslında aynı çizgide ilerlediğimizi fark ettik ve dedik ki neden bir birlikte bir iş yapmıyoruz ve bunu e, yayınlamıyoruz. Dolayısıyla aslında bu fikir... E, gene sanal ortamda ortaya çıktı ve dolayısıyla da bizim gezintiler zamanı sergimizde bu sanal ortamda sergileme imkanı bulduk. Bu konuda da aslında İzmir Arta çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü ilk sergilerini bizim <gülüyor> sergimizle gerçekleştirdiler sanal olarak. Ve buradan da biz devam etmeye başladık. Aslında çalışma pratiğimiz tamamen bireysel oluştu yani herkes ilgisini çeken zaten düzenli olarak da çalıştığı bazı konular vardı kavramlar vardı ve kent içerisinde biz zaten şey pandemi öncesinde de bir araya gelip belli gezinti adını verdiğimiz etkinlikler yapıyorduk yani dolaşıyorduk Yani bu da aslında kenti tanıma ya da birisi olarak algılama şeklimizi ortaya çıkardı. Yani mesela ben kendi işin üstünden bahsedersem düzenli olarak izlediğim bir rota vardı. Bu gezintiler zamanında çalıştığım üç ana rota üstünden düzenli olarak zaten her gün fotoğraf çekiyordum. Ve bu bunu harita üzerinden ve psikocoğrafya kavramı üzerinden de ele aldığımızda bir kenti bireysel olarak yani hislerimle nasıl algıladığımı ben de kendim deneyimlemiş oldum. Yani bu arada mesela... Pınar'ın da özel olarak çalıştığı bir konu olduğu için psikocoğrafya bize çok katkısı büyüktür. O yüzden ya çalışmaktan çok e, mutluluk duydum. E, bu kavram gelişledikçe de zaten İzmir'i biz e, baz alarak e, İzmir'in farklı mekanlarını, farklı rotalarını keşfetmiş olduk. Gezintiler zamanı bu şekilde ortaya çıktı. Ee, bir de e, tabii ki bu birliktelikten çok hoşnut olduğumuz için bu birbirimizi motive etmemizi de sağladı. Dedik ki neden o zaman bir başka projede daha yapmıyoruz? <gülüyor> o yüzden de e, Orta <gülüyor> <Evet>. Yeşilova. <gülüyor> Şimdi evet. onu soracaktım. Evet. Çünkü yani bazen şey bağımsızlarda şöyle bir şey de görüyoruz. Yani aslında organik olarak bir ihtiyaç olduğunda bir araya gelip dağılan yapılar da olabiliyor. Yani, evet. Sürdürülebilir de ol, olmak zorunda olmuyor bazen. Yani e, amacına erişiyor ve kapanıyor evet. ama sizde öyle olmamış. Hani, e, o pandemi kalmaktan. Evet öyle olmuş ve ikinci projeye de başladınız. Evet. Yeşilova Hat 59. Evet. Yani Yeşilova Hat 59 aslında şu kavramdan. Yani biraz önce Pınar'ın bahsettiği coğrafya kavramıyla e, bireysel olarak hissettiğimiz yani kenti daha doğrusu algılayış şeklimizin bir araya gelmesi iki farklı alanın birlikte yepyeni bir metot haline gelmesi sonucunda dedik ki biz genel olarak konuştuğumuz arkeoloji kavramı üzerinden İzmir'in ilk yerleşim yeri Yeşilova'ya üstünden gidelim dedik ve o da otobüs numarası 59 olduğu için Yeşilova Hat 59 isimli bir proje ortaya çıktı. Şimdi yani İzmir bizim çalışma alanımız aslında hem yaşadığımız kent ama aynı zamanda da biz materyal olarak İzmir'i ve İzmir'in tüm mekanlarını, tüm katmanlarını yani bu topluluklar olsun, kentin unutulmuş köşeleri diyelim ya da sıradan gündelik yaşantısına dair her şeyi çalışıyoruz. Dolayısıyla da bunu ilk olarak İzmir'in ilk yerleşim yerinden başlayarak bir hat üstünden devam ettirip ee, günümüze daha doğrusu geçmişten günümüze bir bağlantı kurmak amacıyla çalıştık ee, ve bunu da e, yine Yeşilova'nın e, kazı başkanı e, Zafer Hoca'nın da desteğiyle e, Ziyaretçi Merkezi Yeşilova Köyü'nün Ziyaretçi merkezinde sergiledik. Bu şekilde de devam ediyor şu anda da yani yapmak istediğimiz yine beraber çok konuştuğumuz e, ve yine kent merkezi bazı başka projelerimiz de var. Onun üzerinde de çalışıyoruz şu anda. Teşekkürler Hasan. Ee, Teşekkürler. peki Pınar senin bu Yeşildova ilgili eklemek istediklerim var mı ee, bu proje ee, Ya biz... bunun sergisi e, açıldı değil evet. mi hani fiziksel şu an daimi... olarak? daimi Evet, daimi bir şekilde e, Yeşilova Ziyaret Merkezi'nde müzede bulunuyor. E, ona da çok mutlu olduk. E, çok güzel bir sergi açılışıydı. Aslında biz buraya e, bi, bi, bir yıl evvel e, kendi öğrenci grubumuzla Simber Hoca ile birlikte e, müzede bir psikoloji coğrafya deneyimi gerçekleştirmek üzere yaptığımız bir ödevle e, başladık. E, Yeşilova bu şekilde de biraz e, önümüzü açtı. Yeşilova e, sonrasında da e, İzmir'de bir zirve oluşturuyor. Oldu, UCLG diye bu şehirler ve bölgesel yerel yönetimlerin birliklerinden oluşan bir ağ. 2002, 2022 yılında da global anlamda gerçekleştirdikleri ve belli aralıklarla gerçekleştirdikleri toplantılarını İzmir'de gerçekleştirdiler. Öyle söyleyeyim. Bu kapsamda da İzmir'in hem tarihi hem kentsel yapılanması dolayısıyla dediğim gibi daha önce e, ziyaret ettiğimiz daha önce çalışma alanımıza giren e, Yeşilova hüyünü e, bir sergi ve proje halinde sunmaya karar verdik. E, orada da yine e, çok güzel bahsetti zaten Aslı o, e, Yeşilova hüyünün ayrıca Yastı Tepe hüyünün e, oraları da gezdik. Hat 59 boyunca 59 numaralı otobüs boyu, yolu boyunca deneyimlerimizi psiko coğrafi yöntemlerle son derece özgür bir vizyonla ıı, aktardık. Her birimiz farklı bakış açıları özellikle ıı, katman olgusu şehrin üzerinde yaşadığımız kentin ıı, katmanlardan oluşan tarihi dokusunu ıı, yine katmanlar ıı, yoluyla ıı, böyle bir estetik yolla ıı, sergilemesini de yaptık. Ee, bize oldukça özgürlük sağlayan e, bir teknik oldu, pratik oldu psikocoğrafya bu anlamda. Tarihsel anlamda da çok şey kattığını düşünüyorum, tarihsel e, vizyon anlamında. Ee, Hem de e, siz kendinizde yani sanatçıların öznel anlatılarını arkeolojik alanlar üzerinden e, cümlelerini kurarak gerçekleştirmeleri de ayrıca Evet. Değişik bir bakış açısı. Ben Örneğin de... Zafer Hoca bir makalesinde şeyden bahsetmişti. 8500 yıl önce yerleşim kuruluyor. Bir süre sonra bir kırılma yaşanıyor ve orada bir sessizlik oluşuyor. Bir, bir kayıp bir zaman dilimi var. Ben de mesela kendi bireysel projemde bu sessizlik anını ifade etmeye çalıştım. Özellikle... Kazı alanının etrafındaki boş parklar, boş alanlar, boş araziler, boş evler kesinlikle insan hayati yanlı hayatiyet anlamında hiçbir şey bulunmayan e, mekansal durumları ifade etmeye çalıştım örneğin. Hani her birimiz bir şeyler çıkardık o tarz gerçekten de islerleştirdik. E, güzel bir deneyim yaşadık diyebilirim. Emeklerinize sağlık. Ee, peki nasıl devam edecek Aslıhan? Biz bir politik bundan sonra. Ee, yeni projeleriniz var mı? Ya da hani evet. bir, bir, e, düzenli toplanıyor musunuz? Yapı olarak yoksa proje e, gerçekleşeceği zaman aklınıza bir fikir geldiği zaman mı buluşup devam ediyorsunuz? Nasıl bir yapılanmanız var? Bir de şeyi soracağım tabii. Yani herhangi bir e, fon kaynağı kullanıyor musunuz? Bir bağımsız oluşum olarak şu anda yani bir, herhangi bir geliri belli bir kurum tarafından karşılanmayan bir e, sanatçı izleyici olarak nasıl karşılıyorsunuz bu sergi giderlerinizi? Ee, önce ona cevap vereyim. Şu an bir fon e, desteği almıyoruz. Tamamen e, kişisel e, desteklerimizle kendimizi finanse ediyoruz. Bunun dışında sadece belediye ve seyarcı zirvesi vasıtasıyla belediye ile çalıştık. O yönden bize çok güzel destek verdiler. Yani evet sergileme alanı tahsisi gibi ya da işte bu tarz şeylerde ilk sergimiz sanalda olduğu için sanal alan tahsisi diğeri de Yeşilova'da olduğundan dolayı oranın tahsisi konusunda destek aldık ama onun dışında herhangi bir desteğimiz bulunmuyor. Yani kişisel kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yani şöyle bizim bir, ilk bir geldiğimizde işte gezintiler zamanı projesini ve Yeşilova Hat 59'u ürettikten sonra yani bu sinerjiden çok hoşluk olduğumuzdan dolayı sürekli bir araya geldik ve bir sonraki projelerimizin ne olabileceğiyle ilgili zaten düzenli olarak da toplantılar yapmıştık ve üzerinde çalıştığımız Mesela gene böyle kentin tarihi ve geçmişiyle günümüz arasında bağlantıları oluşturacak belli rotalar var. Ve gene psikocoğrafya kavramı üzerinden hareketle bunu değerlendirmeyi ve hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi gene Kadife Kale. İzmir'in gene eski yerleşim yerlerinden biri olan Kadife Kale'den Kemeraltı'ya olan bir hat var. İlk olarak orayla orayla ilgili çalışmak istiyoruz ve aslında çalışan arkadaşlarımız var yani şöyle bir sınırlamamız bulunmuyor yani şu an başladık ve şu tarzı bitireceğiz diye bir sınırlamamız yok herkes istediği şekilde özgürce kendini hazır hissettiğinde ya da belli bir kıvama geldiğinde diyeyim, üretim süreci anlamında bu çalışmaları Gerçekleştiriyor zaten kent içerisinde sürekli düzenli olarak biz gezintilerimize devam ediyoruz. Bu kemeraltı projesinde aslında gene biraz önce bahsettiğimiz bu katmanlı doku ve kültürel katmanı ortaya çıkarma amacını biliyoruz. Dolayısıyla kemeraltının o çok rengarenk dokuları, farklı kültürler, farklı malzemeleri bir araya getirme gibi işte bu set olur, video olur, fotoğraf olur yani gene çok özgür bir e, alanda çalışacağız. Gene bir dökümantasyon ve arşiv e, mantığıyla hareket ederek böyle bir e, proje gerçekleştirmeye şu anda devam ediyoruz zaten düşünüyoruz. Bir başka projemizde gene İzmir'in tarihi dokusuyla alakalı e, Homeros vadisi. Gene bir rota üzerinden e, yani gene İzmir'in kent e, tarihine, e, kentin belliğine yönelik bir proje gerçekleştireceğiz. Bir de sanırım hatırladığım kadarıyla yani Pınar eğer yanlış hatırlıyorsam düzelsin beni. İzmirli şair Atilla İlhan'dan esinlenerek bu İzmir'de bulunan yazar ve şairlerle alakalı gene bir rotamız ve onların gene izine süren bir çalışma gerçekleştireceğiz. Yani bu, bu da bir araya geldiğimiz toplantılarda yaşayacağız. Kendimize şu anda planlama anlamında öncelik verdiğimiz projeler olarak sayabilirim bunlardır. Biz metin ve fotoğraf ilişkisini oldukça önemsiyoruz. Evet. Örneğin şiirle yakından ilgiliyiz diyebiliriz. Bu açıdan mesela grubumuza dahil olan sevgili şair ve sanatçı Melih Elhan'ın edebi anlamda katkıları bizim için çok önemli. Evet. Kendisi de kendi e, projelerinde zihinsel yolculuk, planörlük, e, sızlık, tecrit gibi e, kavramları e, kavramlarla yola çıkıyor, imajlar üretiyor. Bir de kendisinin tasarladığı günceler ve metinleri oldukça e, proje konusunda destekleyiciydi. Çok güzel ilham verdi, sağ olsun. Ve e, İzmir'deki edebiyatçılar, şairler ve yazarlar konusunda da bir rota oluşturmamızda e, öncülük edecek diyebiliriz. Şahane. Zaten e, sitüasyonistlerin de ilk hani kuruluşu hep şairlerle olmuştur. Bütün o avantaj sanatçıların temeli edebiyatçılar hı. ve şairlerde oluşur. E, ressamlar ikincidir mesela. Önce hı hı. şiirle başlar her şey. E, gerçekten çok hihan verici projelerimiz. E, çok Teşekkür ediyorum katıldığınız için ve İzmir Poetiği'yi birlikte konuştuğumuz için de çok mutlu oldum. Yeni projelerinizi de duymuş olduk böylece. E, ya son olarak peki e, sizden alalım nereden takip edebilirler İzmir po poeti dinleyiciler? Bundan sonra çalışmalarınızı. Şimdi ee, Instagram hesabımız. Evet şimdilik. Instagram'da devam ediyoruz ama e, web sitemiz şu anda e, üzerinde çalışılıyor. E, çok yakın bir zamanda da web sitesinden. Bu gezdikler zamanında e, Instagram'dan paylaşmadığımız e, başka çalışmaları da ekleyeceğimiz bir web sitesini hayata geçireceğiz. Doğru. Hmm. Şahane. Çünkü <gülüyor> birçok anlatı biriktiriyorsunuz. E, yani ulaşamayanlar için de e, web sitesi çok iyi olur gerçekten. Instagram'da bir süre sonra her şey çok detaylı bakın geliyorsunuz. Peki Hı. o zaman sizi Instagram adresi İzmir Poetik hesabından takip edebileceklerini söyleyelim. Ben tekrar evet. teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür, e, teşekkür ederiz ederim. evet. Biz sonraki programda görüşmek üzere.